Kadınların tesettürlü bir şekilde hastanede çalışması caiz midir demiş. Caizdir. Yani e, kadın da çalışabilir, erkek de çalışabilir. Hı. Her ikisi de İslam'ın kurallarına, ahlak kurallarına, adabına çalışma şartlarına uygun olmak kaydıyla hastanede de çalışabilir, fabrikada da çalışabilir, bir ticarethanede de çalışabilir, öğretmen olarak da çalışabilir. Bunda bir mahsur yok. Evet. evet.